İzaler Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzaler merhabalar. Günaydın, günaydın, günaydın herkese. İyi haftalar. Evet, vaha. bu sabah depremden sonraki üçüncü programı yapıyoruz. Aradan tam, tam yirmi bir gün geçti bugün. İlk sabah hatırlıyorum, tam bir şok içindeydik ve o şok devam ediyor. İlk sabah Muhammed Şen gözün 99 depremi ertesi çizdiği karikatürleri anlatmıştık çünkü yaşamıştı o depremi ve ardından biz dizli karikatür çizmişti ertesi hafta geçen hafta yani itiraf edeyim bu programı yapmaya başladığından bu yana benim için en zor programı yaptım gerçekten yani bazı karikatürleri anlatırken gözyaşlarımı zor evet. tuttum geçen hafta ve bu süre içinde de dünyanın hemen her köşesinden destek çizgileri, destek karikatürleri yağdı hakikaten bizah yaraları sarmak için İyi bir merhemdir derler. Fakat yara da çok büyük. Canımız hala yanıyor. Ee, yine de tüm dünyadan gelen desteği görmek bir nebze olsun umutları yeşertiyor. Ee, şimdi bu haftanın karikatürleri çok çok sayıda hızlı olacağım. Ee, öncelikle Muhammed Şen gözün bir karikatürüyle başlamak istiyorum. Çok güzel ifade etmiş yine e, duyguları. Yani zaten. Çok duyarlı bir çizer. E, günde en az bir ya da iki karikatür çiziyor. Deprem günlüğü başlığıyla sosyal medya hesaplarında da bunları paylaşıyor. E, hepsi de önemli mesajlar içeriyor. Seçtiğim karikatür aslında çoğumuzun e, biraz haleti rüyesini anlatıyor. E, karikatür Muhammed Şengöz'ün tipik yalın çizgisiyle neredeyse böyle bir tek, tek bir kalem darbesiyle oluşturulmuş. E, karikatürün kahramanları ayakta duran iki kişi. Biri gözlüklü genç bir erkek, diğeri ise belirsiz yani kadın mı erkek mi, genç mi, yaşlı mı o pek anlaşılmıyor. Anlaşılamıyor çünkü bu kişi o kadar sarsılmış ki hala zangır zangır titriyor. Ve bu titremeyi kalem darbeleriyle öyle güzel anlatmış ki, yani göz çizgiler birbirine karışmış, bacaklar, kollar çoğalmış sanki. Şayet e, o gözlüklü genç e, kendisine hey deprem olduğu yok deprem sesinden çık artık diye böyle tekil kişi zamiriyle seslenmese e, orada birden fazla insan olduğunu bile düşünebilirdik e, bu karmaşa içinde. E, böyle karikatürleştirmiş e, Şengöz genel ahvalemizi diyeceğim. E, bir diğer karikatürcü İbrahim Tunca ise... E, Acil adını verebileceğim bir karikatürüyle belki de Muhammed'in bıraktığı yerden konuyu sürdürüyor aslında. Bu karikatürde de beyaz önlüklü iki sağlık görevlisini görüyoruz. Bir sedyeyi hızla koşarak bir hastanenin acil servisine yetiştirmeye çalışıyorlar. Fakat sedye yatan hasta bir insan değil. Böyle yer yer çatlamış, yarılmış, içinden demir filizleri çıkan. Büyükçe bir beton parçası. Peki bu hasta bakıcılar neden bu hasarlı beton bloğunu acile koşturuyorlar, götürüyorlar? Çünkü bu çok hasarlı beton aslında bizim ülkemizi temsil ediyor. Yani Türkiye'yi temsil ediyor. Sedyede taşınan hastaya Türkiye haritasının şeklini vermiş İbrahim Tuncay. Bu hastayı taşıyan hasta bakıcılar kızıla yeni olabilir mi? <gülüyor> Bilmiyorum, bilemiyorum. Ben amblem mi? yok. E, fakat e, gazete duvardan e, El Celan ile Ronnie Batten'in e, müşterek imzaladıkları bir e, karikatürde dün e, duvara asılı büyükçe bir e, grafik tabloyu incileyen bu kez iki vatandaşımızı görüyoruz. Bunlar evli bir çift olabilirler, onu, onu, da, onu da bilmiyoruz. Ee, grafik tabloda ise e, ekonominin gidişatının aksine 3, 4, 6 diye böyle giderek yukarıya doğru yükselen bir eğri var. Ee, vatandaşlardan erkek olanı tablonun sağında bekleyen yetkiliye soruyor. Deprem grafiği mi? Yetkili mutlu, gülümseyerek yanıtlıyor. Satış grafiği. Evet. Şimdi Erzelen ile Ronibatte bu karikatürü e, herhangi bir ticari işletmenin yükselen satış grafiğini eleştirmek için çizmedi mutlaka. E, hangi işletmenin satış grafiğini göstermek için zaten çizdiklerinin de çizdikleri karikatür üzerine yazmışlar. Bu bir holdingmiş, adı da Kızılay Holding. Aynen öyle yazıyor. Kızılay Holding'in depremde çadır sattığı ortaya çıktı. Mer evet. bölge çatır gödürmemekle eleştirilen Kızılay depremin 3. günü deposundaki 2050 çadırı para karşılığı Ahbap Derneği'ne satmış. Son derece rutin normal bir olay aslında yani Kızılay Başkanı Kerem Kınao'ya göre e, gerçekten rutin bir eğlenmiş. Ben de hak veriyorum bakın. E, Kızılay Holding de şu anda 11 şirket, 11 genel müdür, 1 CEO ve 1 CEO yardımcısı var. yani Evet, matematik zorunda. Tabi son derecede şey olduğunu söylemişlerdi. Rasyonel, makul, akılcı ve yerinde oldu. Değil mi ama? Yani... Şeydisi, açıklamış zaten. Yani neydi? Ahlakidir, akılcıdır, yasaldır diyor. E şimdi Ömer Hocam siz de yani CEO olsanız bir holdingin yöneticisi olsanız ne yapardınız? Hmm. Yani Ahlaki, Buyurun, 100... akılcı ve yasal davranırdı. Evet, aynen öyle. Yani %100 gerçekçi bir karikatür ee, daha. E, Ercelan ile Ronny Batte'nin ortak e, karikatürün gazete duvarda yayınlandı dün. E, bir tane de e, bu sabah gördüm, söz etmek istiyorum. Necdet Yılmaz'ın e, Kızılay'a yeni bir logo önerisi var. E, çok hoş bir logo e, gerçekten. Hilalin orta yerinden iki küçük çizgi, o kırmızı hilalin orta yerinden iki küçük çizgi geçiriyor. E, ve bir avro hilal oluyor. Avro hilal logosu olmuş. Nasıl? Çok başarılı, evet. Değil mi? Avro hilal logosu. Hayır, bütün bu baştan anlattığım, anlattığım bize ve dinleyicilere de sunduğumuz karikatürler aslında bu Remzi Budancır'ın, yazdığı şey bölgeden yazdığı şeye de çok uygun düşüyor artı gerçekte deprem bölgesinden anlatıyor Depremde, depremin yarattığı fiziksel sorunların yanı sıra ciddi boyutta bir psikolojik travma da yaşanıyor diyor sağlıkçılar yakınlarını kaybedenler hala şokta yani yıkım anını her an travmayı yaşayanların desteğe ihtiyacı var çünkü yıkım anını her an Tekrar tekrar yaşıyorlar diyor. İşte baştaki senin ilk çizdiğin, söylediğin karikatürde Muhammed Çengüz'un karikatürde, karikatür onu belirtiyor ya da İbrahim Tunçenki de öyle tabi. Yani bu travmayı hakikaten e, atlatmakta zorluk çekiyoruz. O, o, o karanlık hava üstümüzde e, duruyor. E, ben bu sabah mesela e, sabah programında. Karsu'nun parçasını dinlerken yine ağladım. Didem Gerçek'in o kahve molası programında. Yine gözlerimden yaşlar geldi. Kendimi tutamadım. Yani böyle bir halet-i içindeyiz gerçekten. Karikatür de biraz bunu veriyor. Biraz değil işte gerçek şu şey oluyor. Devam edelim... Hürşat Çoşkun e, o cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan e, karikatüründe. O da tanıdık bir şahsiyete e, yer verdi karikatüründe. E, jeolog, deniz jeolojisi uzmanı ve bilim akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür onu çizmiş. E, hani bu e, Kahramanmaraş ve Elbistan merkezi depremleri çok önceden öngörerek yetkilileri uyarmaya çalışan bu aralarda da sıkça televizyon kanallarında gördüğümüz Profesör Naci görür. O da geçen hafta yine bir televizyon kanalında şöyle konuşmuş. İzmir'e dedim ki bilim insanları sizi de uyarıyor. Aynen İstanbul'u uyardığımız gibi, bizim yıllarca Maraş'ı uyardığımız gibi, Hatay'ı uyardığımız gibi, Elazığ'ı uyardığımız gibi. Bütün Türkiye'ye haykırarak bunu söylüyorum. Pay tartışmasını bırakın. Ne zaman nerede olacağını bırakın. Bu deprem gelirse 10 binleri telap edecek bu bilimsel gerçeklik İstanbul'u İzmir'i depreme nasıl hazırlayabiliriz ne yöntemler yapabiliriz bu belli biliniyor depreme dirençli kentler depreme dirençli kentler haline getirelim diyor ee, naci görür karikatürde de yine e, Profesör naci görür arkalarını kendisine dönmüş olan dört kişiye bunları bunları söylemiyor Hayır ee, var gücüyle sesleniyor sesini duyan var mı diye bağırıyor. Ee, Kürşat Çoşku e, karikatürist. Yan yana duran bu dört kişiyi Naci Görür'e kıyasla çok daha büyük çizmiş. O kadar büyükler ki karikatürün içine de sığamamışlar zaten. Sadece bacakları ve ayakkabıları görülüyor. Fakat kim olduklarını pantolon paçalarındaki yazılardan anlıyoruz. Soldan sağa işte medya, akademi, bürokrasi, politika. Duymuşlar mıdır acaba? Bu çığlığı ay duymuştur. E mutlaka. İşi gereği. Evet. Yani, işi gereği. Evet. Ee, efendim bir diğer karikatür e, Doktor Ergun Akleman kısımdaki e, 2008'den beri Texas A&M Üniversitesi Görselleştirme Bölümünde öğretim görevlisi kendisi. Profesyonel olarak karikatür ve illüstrasyonları yayınlanıyor Akdeman'ın. Aynı zamanda elektronik ve bilgisayar mühendisliği geçmişi de var. Bir bilgisayar grafiği araştırmacısı. Ergun Akdeman'ın jeolojik faylar üzerine çizdiği bilim tarihi karikatürü var sırada. Bu karikatür aslında İngilizce ve dört kareden oluşuyor. O da altına sığınarak Türkçe'ye çevirdim. Başlığı da bilim tarihi hatalar. Birinci karede eline geçirdiği sivri bir taşla, yontma taşla herhalde, altındaki zemini kazımaya çalışan bir paleolitik çağ dönemi mağara adamını görmekteyiz. Çok uzun saç ve sakallarıyla yere oturmuş, neşeyle elindeki taşla toprağı kazıyor. Ee, Ergun Akdeman bu kişiyi dünyanın ilk jeoloğu diye tanıtıyor bize. Herhalde Profesör Naci Görün'ün afalarından biri ee, muhtemelen. İkinci karede dünyanın bu ilk paleolitik, e, paleolitik şah jeoloğu, hayretler içinde üzerinde oturduğu zeminin toprağın çatlayarak ikiye bölünmesine, tanıklık ediyor. Zaten adam da ortadaki yarığın içine e, düşmüş dehşetle karşıdaki karşıya bakıyor. E, bu karenin üzerinde de dünyanın ilk jeolo jeoloğu diye devam etmiş. Jeolojik hataları keşfetti diye yazmış çizer. Bu kez üçüncü kareye geçiyoruz. Kamera biraz uzaklaşınca dünyanın ilk jeoloğunun dehşetle baktığı kişiyi karşı tepenin üzerinde ayakta dururken görüyoruz. Bu da Kahramanımız gibi kahramanımız gibi saç sakal karışmış bir mağara adamı. Fakat bu adamın yüzünde her nedense hınzırca bir ifade görüyoruz. Ergun Akteman bu kişiyi şöyle tanıtıyor bize. Dünyanın ilk politikacısı. Ve dördüncü ve son karede dünyanın ilk politikacısının yarının içinde bekleyen dünyanın ilk jeoloğunu suçlamasına tanıklık ediyoruz. Bütün suç onda diyor Dünyanın ilk politikacısı parmağıyla o yarığın içinde e, korkuyla bekleyen e, ve bakınan jeoloğu göstererek. Yukarıda ise cümle şöyle tamamlanıyor. Dünyanın ilk politikacısı itham oyununu icat etti. Böyle bir karikatür. Bu dört, karikatür, dört karelik karikatürün altında da Ergun Akleman'ın küçük bir bilgi notu yer alıyor. Dünyanın fiziksel maddesine ilişkin ilk gözlemler en azından milattan önce dördüncü yüzyıla kadar uzanıyor. Tezciler taşlar üzerinde bir kitap yazdılar. Aristoteles dünyanın zamanla değiştiğini gözlemledi. Bu değişiklikler o kadar yavaş gerçekleşir ki bir kişinin yaşamı boyunca gözlemlenemez. Yani niye anlattım ben bu karikatürü? Yani böyle. Geçelim. Geçelim. Peki. <gülüyor> <gülüyor> e, deprem e, yaralarını e, sarmak, travmayı atlatmak için e, o zaman e, çabalayan ülkemizden ayrılmadan önce Sefer Selvi'nin e, bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Evrensel Gazetesi'nde yayınlandı geçen hafta. Bu, bu, karikatür de, bu karikatür aslında bol şekilçli bir karikatür. E, karikatürün sol tarafında elinde tuttuğu e, e, Halk TV mikrofonuyla canlı yayında merkeze bağ bağlanan bir muhabir görmekteyiz. Muhabir korku içinde çünkü kendisine doğru elindeki çekişle hamle yapan sakallı bir kişi var. Ve muhabir korkuyla merkeze sesleniyor. Burada çekişli saldırıya uğradık. Ayşenur Aslan şimdi sağ tarafta e, merkez süslesinde bekleyen Ayşenur Hanım görüyoruz. O da paniklemiş durumda. Çünkü onun da kafasına doğru yönelmiş. Kocaman bir çekiç var bu kez. Balyoz gibi böyle. O muhabiri yanıtlıyor e, Ayşe Nur Aslan. Biz de burada saldırıya, saldırıya uğradık. Ferit Demir. Evet. Fakat e, rahatlayın lütfen e, değerli dinleyiciler. Aslanın kafasına inmekte olan çekicin üzerinde sadece Rütük yazılı. Yani bu bir metafor. Gerçek bir çekiç ya da Balyoz değil. Öyle bir şey olmayacak. E, yani ama gerçekten de Halk TV ekibine e, Malatya'dan e, canlı yayın bağlantısı yaparken e, saldıran e, bir kişi. O tamamen gerçek. E, Ferit Demir Doğanları şöyle anlatmış. Aracıyla yoldan geçen bir vatandaş aracını durdurup inerek yanına da çekiç alarak yanımıza geldi. Uzun süre sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz diye tehditlerde bulundu. Elinde çekiş de vardı. Sonra iki polis memuru geldi. Şikayetçi olduğumuzu söyledik falan ama herhangi bir işlem yapmadı. E, metafora dönersem e, hafta içinde e, Rütük yine ceza yağ yağdırdı biliyorsunuz. Siz de e, zaten e, anlattınız, konuştunuz bunu radyoda. E, Halk TV, e, Telebir 1 bunlar program durdur durdurma ve para cezası aldılar. Oksa'da para cezası verildi. Böyle bir dönem. Yani e, Sefer Selvi'nin metafor, e, metaforik ç, ç, çekici herhalde bu. Değil mi? Evet. E, Türkiye'den ayrıldım. Geçen hafta e, dünya çapında e, en fazla konuşulan ve karikatürü çizilen e, konu Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönemiydi. Savaş bütün dünyada... E, Çeşitli karikatürlerle kutlandı diyeceğim. Yani, pek çok karikatürcü bütün yıl boyunca çizmiş oldukları savaş karikatürlerini yeniden yeniden paylaştılar. Ee, Hollandalı çizer, onu da açık radyo dinleyicileri yakından tanıyorlar artık. Emanuele Del Rosso onlardan biriydi. Şimdi anlatacağım karikatürünü savaşın daha ilk haftalarında çizmişti. Fakat ne acılır ki hala güncelliğini ilk günkü gibi koruyor. Emmanuel'in e, karikatüründe bir televizyon savaş, savaş muhabirini kameranın karşısında görüyoruz. Televizyon kamerası karşısında. Kapısında üzerinde pres e, basın yazan bir baret, Sırtında çelik yelek, elinde de mikrofon. E, haberleri iletiyor, savaş alanından haberleri iletiyor. Hatta göğsün, e, göğsünde de var kocaman Evet. SES'i evet. görüyoruz sadece elinde tuttuğu evet. mikrofon örtmüş olduğu Hı -hı. için ama yani basın mensubu oldu. Evet. Evet. Ve televizyon muhabiri, televizyona e, yayın yapıyor. Arka planda da e, çeşitli yıkıntılar var. Bunlar e, savaş yıkıntıları tabii, bombalanmış binalar e, ve farklı ülkelerin tabelaları da var arka planda. E, soldan sağa doğru e, bakarsak Ukrayna, Yemen, Suriye, Etiyopya tabelaları görüyoruz. Fakat biz bu tabelaları karikatüre baktığımız için görebiliyoruz. Oysa ekranları başında oturan e, ve programı izleyen e, izleyiciler, televizyon izleyicileri sadece bir tabelayı görebiliyorlar. Ukrayna. Diğer ülkelerin isimleri e, kameranın görüş alanının dışında kalıyor. Evet. Yani aslında çok önemli bir medya eleştirisi yapıyor Emmanuel Ederroso. Gerçekten de şu anda iç savaşlarla birlikte e, dünya genelinde 27 savaş sürüyormuş baktığımda dün. Evet, be, tabi Bir de son şeyde PAL diye bir yazı görünüyor. Son, yarısı örtülmüş. Yani görünemiyor. O, evet. Filistin'i kastediyor herhalde. O, İsrail'de de çok büyük, önemli bir pa şiddet yani, Evet. var. Evet. Evet, Orada da bir takım gösteriler var şiddet var, her şey yani. E, i̇şte bu arada ben ilk... de yani e, özür dilerim araya girdim ama onu takip Mesela. ediyordum. Hayrette'te çok kötü bir haber var. Bit son dakika diye bir dün gece pogrom gerçekleşmiş e, Batı Şeria'da onun ayrıntılarını saat 10'dan sonra veririz. Korkunç bir şey bu. Evet. Pogrom diyorsun. Evet. E, yani yüzlerce Ev ve araç ve iş yeri ateşe verilmiş e, aşırı sağcı İsrail'liler tarafından. Saatlerce güvenlik güçleri müdahale etmemiş. En az bir ölü var Filistinler'den. Dedi. Yüzün üzerinde yaralı varmış. Bıçaklanan çocuklar var falan diye. Hayret muhabirlerinin hem sosyal medyadan paylaşımları var hem de şimdi gazeteye girmişler internet sitesine. Sözün bittiği yerdeyiz. Evet, ne diyeyim? çizgilerle devam edelim evet, Ancel Boligan o da bir yıl boyunca çizmiş olduğu bu Ukrayna Rusya Savaşı karikatürlerini paylaştı geçen hafta herhalde bu anlatacağım karikatür bazı dinleyicilerimizin hoşuna gidecektir ha işte tam da bu diyecekler eminim karikatürde genişçe bir yatağa paylaşmakta olan iki kişi var ee, hani otellerde double bed denilen türden bir yatak bu. Ee, fakat bu iki kişi aynı yorganı tabii e, paylaşmak zorundalar. Sol tarafta yatan e, soluna dönmek için bir hamle yaparken yorganı ister istemez kendisine doğru çekiştiriyor. Zaten zira, e, çıplak dizleri yorganın dışında kalmış. E, yatağın sağ tarafına e, doğru dönerek uymaya çalışan kişi ise direniyor ve yorganı kendisine doğru çekiyor bu paylaşılamayan yorgan üzerinde ise büyük bir harita deseni çizilmiş. Büyükçe bir e, Avrupa haritası. Daha doğrusu bir Doğu Avrupa siyasi haritası deseni. E, sağdaki kişinin ki profilinden bu kişinin Putin olduğunu anlıyoruz rahatlıkla. E, onun çekiştirdiği bölümde Ukrayna, Moldova ve Romanya yer alıyor nedense. E, soldaki kişi ise kafasında bir baretle yatmış. Nedense diyeceğim bile. Baretin'de de e, NATO'nun amblemini seçiyoruz onun. E, yorganın onun tarafındaki bölümde ise Polonya, Almanya ve Çek Cumhuriyeti var. E, Slovakya, Avusturya, Macaristan ve Hırvatistan ikisinin tam ortasında kalmış. E, yani bu Bolika'nın çizdiği yorgan yeteri kadar büyük değil. Çünkü bence bu yorgan üzerinde Belarus'u, Litvanya'yı Letonya'yı da görmeliydik. Hatta belki Finlandiya ve İsveç de yer almalıydı bilmiyorum. Herhalde Boeing bunu güncelleyecektir ama e, durumu böyle e, görüyor, e, anlatıyor. Yani ortada bir NATO ile e, Putin savaşı var tarzında anlatıyor. Bir de yere dökülen bir yorgandan... Onu Onu anlayamadım evet. Şirak... Hep, ne kan damlaları i̇şte, gibi bir şeyler dökülüyor yere. İşte kırmızıysa kan damlalarıdır. Evet. Mesih ise kırmızı mı? O zaman e, tabii Putin'in burnu kanıyor demek. Öyle evet. diyelim. Ukrayna'nın üst tarafı bu şekilde kırmızı. Ha. Evet evet doğru. Doğru. O daha doğru bir yorup e, gerçekten. Hı hı. Ee, peki biraz daha Rusya'da oyalanalım o, o halde. Ee, yine Hollandalı e, duayen bir çizer Job Bertrams e, bize nefis, neziz bir tatlı sunuyor. E, şık bir lokantadayız e, bu sefer. E, masanın başında da e, Putin oturuyor. Bir elinde çatal, diğerinde bıçak. Kendisine sunulan e, bir tatlıyı yemeye hazırlanıyor. Tatlı olduğunu şuradan anlıyorum. Aşağıda dessert, e, dessert yazıyor. Yani Tatlı değil mi? Evet. E, tamam. bizört. Evet. E, lokantanın şıklığından olsa herhalde e, Rusya Devlet Başkanı'nın bu kez belden yukarısı çıplak da değil. Lacivert bir ceket giymiş. Hatta muhtemelen beyaz gömleğin yakasına bir de pahalı kravat falan bağlamıştır. Ya, muhtemelen diyorum zira bu ayrıntıyı karikatürde göremiyoruz. Yok e, tabattan saçılan yağlar üstüne sıçrayıp e, lekelenmesin diye Putin peçeteyi boynuna bağlamış. Putin'e servis yapan garson o enteresan, onun öyle bir endişesi yok. Ben beyaz bir kıyafet, yine beyaz bir papyonla tamamlamış kıyafetini. Fakat bütün bu beyaz kıyafet lekeler içinde. Tıpkı Putin'in beyaz peçetesi gibi. Şimdi sizin yardımınızı istiyorum. O lekeler ne renk? Kırmızı. Kırmızı. Ha. Demek ki kan lekeleri olacak zaten. Hatta. Peçeten üzerindeki lekeleri Putin'in boynuna bağladı. Peçeten üzerindeki kırmızı. lekelere bakınca kırmızı ve bunlar büyük bir Z harfini oluşturuyor. Değil mi? Evet. Z harfini oluşturmuş. Öte yandan garson da aslında sıradan alelade bir garson da değil bir şef o. Yani koskoca Putin'e herhalde bir garson servis yapmayacak ya şefimizin adı da yaka kartında yazıyor. Adı Wagner, Wagner. şef Wagner. Evet. Bir hamlede Putin'in önüne bırakıyor e, tabağı ve üzerindeki kapağı kaldırıyor ve tabağın içindeki tatlı diyeceğim artık nasıl bir tatlıysa e, ortaya çıkıyor yuvarlak e, böyle sarımsı mı yeşilimsin bir sos üzerinde duran tıpkı da Putin'in kafasına benziyor. Pişmiş yani... kelle tatlısına benziyor. <gülüyor> evet. Pişmiş kelle tatlısı. Aynen öyle. Wagner Putin'e tatlı niyetine ee, kendi pişmiş kellesini yedirecek diyebilir miyiz? Evet kesinlikle öyle. Ee, yani Joe Bertrams gerçekten hızlı bir karipatürcü. Ee, ne demek istiyor da biraz diye biraz böyle bakınınca, araştırınca Guardian gazetesinde e, geçen hafta yayınlanan makaleye e, rast geldim. Meğer e, Wagner e, Parada Asker Grubu'nun kurucusu Yevgevni Pigosin e, ülkenin üst düzey askeri liderlerini vatan ile suçlamış ve Wagner'in savaş gücünü yok etmek amacıyla kendisine cephane sağlamayı reddettiklerini iddia etmiş. Evet bu haberi de azıcık verebilmiştik geçen hafta o hengame içinde. O zaman tekrar oldu özür diliyorum. Yok yok tam tersine hatırlamakta fayda var yani. Evet, yani buradaki şef, yani bu karikatüre dönecek olursak, buradaki şef gerçekten de e, Warner grubun e, kurucusu olan e, Yevgeni Viktorovich Pigojin olan prigojin e, ve e, prigojin özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e e, yakınlığı ile biliniyor. E, ve restoranları, e, catering işletmeleri falan olan bir oligark kendisi. Putin'in bütün yabancı konutlarına akşam yemeklerinde ev sahipleri ev sahipliği e, yapıyormuş. Evet, evet. Bu nedenle kendisine Putin'in şefi deniyor. E, ayrıca dünyanın en de deneyimli ordusunu da oluşturmakla övünüyor. Pigocin, e, bazı haberlere göre e, yeni bir siyasi parti kurmaya da hazırlanıyor. Herhalde ordusundan da söz ettiniz siz. E, yani 50 bir kişilik... E, Cezaevlerinden falan e, çıkan mahkumlardan, daha doğrusu çıkarttığı mahkumlardan oluşturduğu bir ordu. E, ben diyecek başka söz bulamıyorum. E, kendi başlattığı ve Amerika'nın sürdürmek için çabaladığı diyeceğim aslında. Savaşın birinci yıl dönümünü görkemli bir şekilde kutladı Putin ve karikatür dünyası. E, artık Şef Rizugi'nin e, pişmiş kelle tatlısı afiyet olsun diye. Ne diyeyim? Evet ağır bir haftanın karikatürleri de tabii. Ağır karikatürleri. Evet. Umarım ileride da daha Çok zorluk çekebiliriz. Evet. evet. Yani ileride daha hoş karikatürler seçebiliriz. Ee, bizah böyle bir şey. Karikatür böyle bir şey işte. Ee, Berhem evet. diyelim. Evet. Benim tercihim doğrusu birinci Muhammed Çengöz'ün karikatürü. Şokun devam ettiği durum yani kendime en yakın onu buluyorum. Ben de ben de kendimi onun içinde görüyorum aslında, gerçekten. O zaman e, kabul edilmiştir mi? E, i̇tiraz yoksa itiraz varsa yok. istifa edin. <gülüyor> i̇tiraz yok. Ya da, ya da susun lütfen. <gülüyor> evet. Tamam o zaman seçilmiştir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Güzel. İyi yayınlar. Kolaylıklar bize. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın.